Hazreti Ebu Bekr radıyallahu anh'ın duası Allah'ım, peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, dostun İbrahim aleyhisselam, sırdaşın Musa aleyhisselam, kelimen ve ruhun İsa aleyhisselam hürmetine, Musa aleyhisselamın kelamı, İsa aleyhisselamın inceli, Davud aleyhisselamın zeburu ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ı hürmetine senden hayır istiyorum. Peygamberine bildirdiğin her vahiy, hükmettiğin her hüküm, ihsanda bulunduğun her dilenci, fakirleştirdiğin her zengin, zenginleştirdiğin her fakir, doğru yola erdirdiğin her sapıtmış, bütün bunlar hürmetine senden istiyorum. Musa aleyhisselama indirdiğin ismin hürmetine senden istiyorum. Kendisiyle kulların rızıklarını tespit ettiğin sıfatın hürmetine senden istiyorum. Tecelli ettiğinde geceyi sükûne erdiren sıfatın hürmetine senden istiyorum. Tecelli ettiğinde gökleri yükselten sıfatın hürmetine senden istiyorum. Tecelli ettiğinde dağların sağlam olarak durmalarını sağlayan sıfatın hürmetine senden istiyorum. Arşın yükselmesini sağlayan sıfatın hürmetine senden istiyorum. Senin katında bulunan ve kitabında indirilen, senin temiz, temizleyici bir, muhtaç olmayan tek ismin hürmetine senden istiyorum. Gündüz üzerine tecelli ettiğinde gündüzü aydınlatan, gecenin üzerine tecelli ettiğinde geceyi karartan ismin hürmetine, azametin, büyüklüğün ve zatının nuru hürmetine, beni yüce Kur'an'la ve onun ilmiyle rızıklandırmanı, onu benim kanıma, etime, kulağıma ve gözüme karıştırmanı, senin kuvvet ve kudretinle istiyorum. Çünkü kuvvet ve kudret ancak senindir. Ey merhametlilerin en merhametlisi!